Merhabalar, bu sefer Halil Turhan'ın yok. Cuma Adlı Adamlar'da, daha doğrusu onun yaptığı söyleşi var. Evet. Biz sadece bir giriş yapmak üzere buradayız. Söyleşiyi gerçekleştirenlerden İksen Mavi da bir ufak giriş yapalım dedik bu haftaki ve gelecek haftaya yayınlayacağımız cumalı Adamlar. Evet, Stavoy J.C. ayrılmış evet. iki bölüm. 25 Temmuz'da, geçtiğimiz 25 Temmuz'da İstanbul'daydı. Sloven filozof, Slavojicek. Yani Sloven filozof deyip de tek bir seferde onu özetleyecek değiliz tabii ki. Ee, dünyanın en ünlü filozofu da diyebiliriz kendisine. Yeni kitabının çıkması vesilesiyle ama buradaydı. Tüm bunların ötesinde. Hiçten az Ankor yayınları tarafından Erkal Ünal çevirisiyle yayınlandı. Bin sayfayı aşkın kitap Hegel e, üzerine. E, Diyalektik materyalizmin gölgesi gibi bir alt başlığı da var. İstanbul'da da İstanbul Modern'de Hegel'den dersler başlığıyla bir konuşması olmuştu. Bine yakın insan güneşin altında izlemişti Evet ama evet, daha fazla belki de evet. büyük bir ilgi vardı evet. Evet iki bölüm halinde yayınlanacak bu söyleşi ilk bölüm haliyle şimdi burada. Burada spesifik olarak aslında jJ'in Hegel'le olan ilişkisi ve bu Hegel sorun sadı üzerinden Frankfurt Okulu ve Alman idealizmle olan ilişkisi. Yani biraz felsefi bir tarafı ama Jizek için felsefeyle gündelik olan çok da birbirinden ayrılmıyor. Yine her şeyi konuşuyoruz ama işte Lakan, Işit ve SİLİZA hakkındaki bölümler bir dahaki haftaya kalmış vaziyette. Evet yani her şey 1968'de söylendiği gibi <gülüyor> Paris'te bir duvar yazısında her şey politik zaten siyasi. Jizek de öyle bakıyor anladığım kadarıyla her konuya. Evet şimdi o zaman sözleşe geçelim Türkçe'ye elimizden geldiğince. ...çevirmeye çalıştık sizlere Jijek'le baş başa kalkalım. Hoşçakalın. Öncelikle bu söyleşiyi yapmayı kabul <gülüyor> ettiğiniz için... ...teşekkür ederiz sevgili Slavoj Son kitabınız üzerine konuşacağız. <gülüyor> evet, kalın bir kitap değil mi? Başta bu yüzden seviyorum, hiçten <gülüyor> az. <gülüyor> İlk soru Hegel hakkında olacak. Harika. Hegel karşıtı iki akım vardı geçen yüzyılın ikinci yarısında. İlki Karl Popper ve anti-ütopyacılık, soğuk savaş liberalizmi ikinci akımda 1968 sonrası Fransız düşüncesiyle temsil edilmekteydi. Deleuze. Deleuze vesaire, evet. Zizek'in Hegel okumasının özellikle bu ikinci akıma karşı bir meydan okuma olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz ama biraz daha karışık. Söylediğiniz doğru. Bu tartışma hattını başka kitaplarımda da ayrıca geliştirmiştim. Öncelikle bana kalırsa Hegel 3 en büyük batı filozofunun sonuncusuydur. Bunlar öyle düşünürler ki ardından gelenler onları reddettiler. Mesela Plato. Michel Foucault bir yerde batın düşüncesi tarihinin Plato'na yönelik eleştirilerin tarihi olduğunu söyler. Ve bunun sağdan sola bugün bile ne kadar geçerli bir tespit olduğunu görmek çok ilgi çekici. Hayattan yana felsefeciler Plato'nun çok soyut ve çok entelektüel olduğunu söylerler mi? Markçılar Plato'nun kendi sınıfının yani yönetici sınıfının <gülüyor> filozofu olduğunu iddia eder. Herkes Plato'nu reddeder. Sonra Descartes gelir. Her şeyin suçlusu odur. Ekolojik krizin suçlusu mesela. Çünkü öğretisi insan öznenin doğayı domino etmesi gerektiği yönündedir vesaire vesaire. Herkes Descartes'ı reddedir. Sonra Hegel geliyor ki en iyi örnek de o bence. Sadece sadıklarınızdı diizlet edenler, azer e, vatandaşlık diniz liberaller Platoncu devletin totaliterliğini atfederler ona. Sonra pozitivistler tamamen Hegel'e derdiler. Varoluşçular için evrensel iddia kişiye yer bırakmaz, kişiye yer bırakmaz falan vesaire Ve individualist. En hak ki karşı. Benim başlangıç <gülüyor> noktamsa şu. When <gülüyor> some Bir filozof, herkesin düşmanı olduğu gibi bir resim çiziliyorsa ki çiziliyor, bu ne kadar doğru? Bir kurgu olabilirim. Herkesin eleştirdiği bu Hegel imgesinin ben kurgu olduğunu ve tersine Hegel'in bu imgenin tam tersinde bir yerde olduğunu düşünüyorum. Hegel'in kurgu olduğunu Oldukça farklı bir yerde. Eğer Hegel'i gerçekten okursanız anlarsınız. O ideanın hüküm sürdüğünü, her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu, gerçekliğin tamamının, ideanın kendini geliştirilmesi olduğunu düşünen bir manyak değildi. Hegel bence talih olanın, tarihin her şeye açık sürecinin büyük bir ozapıdır. In hukuk felsefesinde felsefe gelecekte ne olacağı ile uğraşmamalıdır. Felsefe Ancak burada olanı inceleyebilir. Bu bence bu ve bence Hegel bu manada Marx'tan daha da materyalist. Şimdi şunu soruya geliyorum. Neden bu günlere okumalıyız? Bence 20. yüzyıl 20. yüzyıldaki politik hareketlere bakıldığında görüyoruz ki bu yüzyıl daha çok Marksist bir yüzyıl oldu. Marx, evrensel kurtuluş şansına barındıran benzersiz bir tarihsel anda olduğumuzu düşünmüştü. Tarih bir çıkmaza girdi ama tarihsel özne, işçi sınıfı bunu tersine çevirip özgürlük falan getirebilir. Marx ayrıca Tarihin yönüne dair bilgiyi elde edebileceğimizi ve bu bilgi uyarınca hareket edebileceğimizi düşündük. Bir kolektif özlem var ve tarihin yönünü biliyor, diyor ki ben bu yönde hareket edeceğim ve tarihsel zorunluluğu yerine getireceğim. İşte Hegel bu fikri tamamen yasaklamıştı. Çünkü Hegel için tarih açıktır, tamamen. Ne olacağını söyleyemeyiz. Şimdi niye bunu söylüyorum? Niye bu önemli? Bence 20. yüzyılın temel olgusu tüm özgürleşme teşebbüslerinin yanlış yollara girmiş olması. Komünist proje bu soylu özgürleşme fikri Stalinci terörle sonuçlandı. Ve şu an var olan tek komünistler. Kuzey Kureyci diye almayalım bu Çinliler. onlarda en şiddetli kapitalizmin en iyi yöneticileri konumundalar. Ve paradoksal bir şey bu. Ve Hegel'in çok seveceği bir paradoks üstelik. Ve biz de leftistler için de Açıkça bir şeyler gerçekten de çok ters kitli ve bugün solcu olmak isteyen bizler için soruncu. Hadi gerçekçi olalım bırakalım bu işi evrensel özgürleşme projesinden feragat edelim mi diyeceğiz? Yoksa bu fikre sadık kalıp bu özgürleşme fikrini başka bir seviyede tekrarlayalım mı diyeceğiz? Hegel'in Fransız devrimine nazaran durumu tam da buydu. Hegel için Fransız devrimi yanlış bir yola girmiş ve terörle sonuçlanmıştı. Ama Hegel özgürlük hayalinden feragat etmek istemedi. Hadi yine yapalım ama daha iyi yapalım dedi. Ve başarılı olacağının bir garantisi de yok. İşte bence Hegel'inkini çok benzer bir pozisyondayız, konumdayız. Büyük bir özgürleşme teşebbüsünün gölgesindeyiz. Komünistler feci şekilde başarısız oldu, şimdi ne yapacağız? Bence Hegel'in yaptığını yapmalı ve şu soruyu sormalıyız. Bu evrensel özgürlük projesinde kurtarılmaya değer olanı nasıl kurtaracağız? Ama şuna da ekleyelim. Bu sefer çok daha mütevazı olmalıyız. Tarihi zorunluluk diye bir şey yok. Yok. Benim iddiam eğer tarihi zorunluluk diye bir şeyden illa bahsedeceksek, mesela tarihin bir yönü var ama diye ısrar edecekse benim iddiam bunun zorunlu olarak bir felakete ulaşacaktır. Bu bir oyun. Ekolojik manada, sosyal refah manasında açıkça felakete gidiyoruz zaten ve beni etkileyen de bu açıkça tarihi bir anda yaşıyor olmamız ve nereye gideceğimizin garantisi yok. Bu demek ki bize bağlı her şey. Hegel'de beni etkileyen bu. bu genel genel okuman önerdiğe geldiği, biraz garip bir Hegel, çok detaylı bir okumama bunu sunabilir ve bugünkü halimize bu Hegel'in çok uygun olduğunu düşünüyorum. For our today. Title... son çevrilen kitabın başlığı da çok no, ilgi çəkilir. İçten az. Neyi ima ediyor? Başlığın belli sure bir referansı var ama çok karmaşık aslında böyle olsa in da. In ben bile anlamıyor olabilirim. Kuantum yeah. fiziğində bir uh, paradoks. <gülüyor> Fikir kabaca şöyle. Like Enerji vesaire olarak hiçbir şey bir şeyden daha fazlası edemez. Yani bir şeyin tamamen boş olması enerjinin sıfır düzeyinde olduğu manasına gelmez. Hiçbir şeye ulaşmak için bile bir şey eklemen gerekir. Bu paradoks bunu söylüyor. Ben de bundan bahsediyorum. Çünkü bu kitabın en derin metafizik görüşlerinden biri bu. Tüm bilindeki büyük sistemler her gerçekliğin nihayetinde içerisinde her şeyin yok olacağı bir ilksel boşluk, ilk boşluk uçurumdan çıktığını ortaya koyarak başlıyorlar işe. Benim indiha, gerçekliğin esas özelliğinin en basit düzeyde bu boşluktan da daha azı manasına gelmesi. Katlanılamaz bir gerginlik gibi. Bu mesela benim Budizm'e de verdiğim biraz iddialı bir cevap. Budizm'in başlangıcı cevabı Nirvana. Hiç Her şeyin kendisine dönüşe yer. Hayır buna itirazım var. Hiçlik bile o garip gerilme ya da antagonizm ne dersiniz değil. Buna göre düşünüldüğünde ikinci kalıyor. Bu etkileyici çünkü bu o ilk... Barış anına geri dönmeyi anlatan metafizik kurguları reddetmektir. Kökende olan bir barıştan bahsedeyim. kozmik bir barış yok. Ve benim göndermem. Atest olsam da kabalay. Kabalanın görüşüne göre Tanrı önce gerçekliği yaratmadı. Tanrının önce hiçi yaratması gerekti. You bir kaos first there bir some chaos, then it yarattı a void as an open space Ben de bu hatımasında felsefe de beni çeken deyip bu oldu. Nasıl en soyut felsefi metafizik soyut spekülasyonlar dediğimiz spekülasyonlardan en somut en somut angajmanlarda, politik görüşlerde yankılarını bulabiliyor. Tüm büyük felsefelerin özelliği bu. Bu yüzden okuyanlara eğlence gelecektir. Ben her zaman Marks'ın şu çok sık bilgelik tezine, 11. tezine karşı çıktı İşte filozoflar hep dünyayı yorumladı, şimdi gerçekliği değiştirme zamanı dedi. Kim Bu sadece dünyayı yorumlamak isteyen salaklar salak filozoflar. Plato. Plato mu? O bir de dünyayı değiştirmek istemişti. Tasira kuzey. Gerçeklikti istiyordu. Ay benim bildiğim bütün felsefeciler, Descartes, Kant, hepsi böyleydi. Descartes, Kant, eto. Dünyayı değiştirmekle ilgili bir planı olmayan tek filozof paradoksal bir biçimde sadece Hegel olmuştur ve dünyanın değiştirilmesine en çok yardım eden de olur ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biraz provokatif olacağım özellikle solcu arkadaşlarım için. Belki de 20. yüzyılda biraz fazla aktiftik. Belki de bugün Marx'a gerçekten sadık kalmak istiyorsan 11. tezin etrafında dolaşmalıyız. Dünyayı değiştirmeyi o kadar istedik ki şimdi belki de bir iki adım geri çekilip yorumlama zamanı. Cidden samimiyetle soruyorum. Bugünlerde ne olup ettiğinden haberdar mısınız? Evet, yeni bir şey ortaya çıkıyor toplumlar like düzeyinde, mesela Çin'de. Ama nereye gidiyor bu değişim? Söz, no söz konusu olan hala kapitalizm mi olacak mesela? Bu yüzden genetik the... de çok ilgileniyorum. İnsan doğasını hakikaten de değiştirecek bir şeyin yakınında olduğumuzun farkında mıyız mesela Bilim gerçekten başarılı olursa ki bu buna epey yaklaştılar ve beynimizi doğrudan bilgisayarlara bağlarsa ne olacak? Stephen Hawking direk makineye bağlanabiliyor ve sadece düşünüyor. Stephen Hawking no longer Artık parmaklarını tekniği düşünüyor ve oluyor. Tamamen kapalı Bu, tüm akıl sağlığımızı, anlayışımız değiştirecek. Bir yandan tanrıyı bir şey düşünüyorum ve oluyor. Diğer yandan da belki ben kontrol edilen kişi şey olacağım. Özgür varlıklar olarak temel deneyimimiz, gerçeklik dışarıdadır, dışarıda bir yerdedir. Ben de buradayım. İstediğimi düşünürüm. İşte bu tehdit altında. İnsan sonrası, post insan çağına geçtiğimizi söyleyenler bence o kadar da abartmıyor. Çünkü muazzam bir şey olmaktadır. Ve burada öne sürülen, genellikle öne sürülen iki çözüm önerisinde de çok karşıyım. Çünkü ikisi de çok basit, çok bariz. Bilmiyorum bu da çok popüler mi ama mesela Ray Kurzweil gibi adamlar, biyogenetikçi. Yeni bir döneme gidiyoruz ve kolektif bir aklın parçaları olacağız diyor. Diğer yandan da kültürel kötümserler var. İnsanlığın sonu bu diyenler biogenetik için. İkisi de değil, ikisi de doğru değil. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Eylemekten çok düşünmeye ihtiyacımız var. Mesela ekoloji meselesi. Çok pratik. Mesela şöyle bir şey, şu manada. Vergi ödeyen siz kirleticiler. Şunu şunu yapın diyorlar. Peki bu ekolojik krizin ekolojik kökeni, kökeni nerede? Mesela bence ekoloji mesesinde büyük bir engel var. <gülüyor> doğa <gülüyor> ana kind of Bu doğa sanki doğal, organik bir düzen vardı we, da we, biz insanlar olarak our, kibrimiz ve küstahlığımızla onu bozduk, our our bozduk our gibi bir fikir sunuyoruz. Doal sen yok Doğu ana yok, eğer varsa derinin teki bence. Tarkıınınsiz mega felaketler ürünün zaten olmuş olması gerek dünya tarihinde. Ne hep söylüyorum. Hep kullandığım örnek petrol yüzerleri. Petrol rezervlerinin olması için insani dünyanın tarihinde bir biçimde mega felaketlerin olmuş olması gerekiyor. Yani doğaya dair düşündüklerimiz aslında gerçekten çok daha kötü. Yani öyle geri dönecek bir yer yok. Doğal düzen yok. Açıktayız. Sanırım bugün biz insanlık olarak bir sürecin ortasındayız. Bu muazzam bir değişim süreci ama tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Yani iddiam bugün her şeyden çok ihtiyacımız oldu. Sizin Hegel yaklaşımınızla Frankfurt okulunun yaklaşımı arasındaki farklar nedir? insanlar bunu pek bilmezler ama Frankfurt okulunda sürekli bir gerginlik vardır. Çünkü ciddi bir biçimde birbirine zıt iki ayrı Hegel yaklaşımı arasında gidip gelirler. Bu yaklaşımlardan biri, Frankfurt okulu öncesine kadar olan dönemde genç Lukas'a, onun tarih ve sınıf bilincine dayanır. Onun görüşüne göre Hegel'in diyalektik süreci bir özgürleşme modelidir. Breysel özne, breysel öznerlik kendini yabancılaştırır ve bir öz tarafından domine edilir ve sonra özgürleşme sürecinde özne özü kendine maal eder. Bu görüşe göre bir yorumla Hegel ideal ve biraz da gizemli bir şekilde özgürleşimi formül etmiş oluyor, özgürlüğü formül etmiş oluyor. Aynı görüşe göre kısaca söylemek gerekirse mutlak ilde ve özne yerine de işçi sınıfını koyacağız. Frankfurt'un içerisindeki diğer görüşü göre ise, ki bu Adorno ve başkalarınınca temsil edilir, bu görüşe göre Hegel'in diyerektiği sermayenin mantığıdır. Hegel yine idealize edilmiş bir biçimde, Ama bu sefer kapitalist bütünün nasıl çalıştığını formüle etmiş olarak görülür. Burada bu gayet açıklanabilir bir durum. Mesela Marx'ın Kapital'ı detaylı okursanız, ki çok popüler bir kitaptır Kapital ama çoğu insan detaylı okumaz onu. O zaman görürsünüz ki Marx mesela paradan birikime geçişi düşünürken, formüle ederken bunu tamamen hegelci terimlerle yapar. Ve bana that Frankfurt okulu for example, didn't come out of Frankfurt, uh, didn't come from Munich. For example, in the late period, no. With Marcuse, to see the negation of the negation not as a negation, but as a break Onlar için diyalektik yabancılaşmış, bağlarını yitirmiş dünyanın mantığıdır. Marcuse'nin ortaya koyduğu gibi özgürleşmeyle beraber diyalektikle de ilişkimizi keseceğiz. Ben bu iki tür okumaya da tabi ki karşıyım. İddiam o ki, önerdikleri Hegel ingesi çok naif ve idealize edilmiş bir Hegel ingesi. Bence Hegel, İddianın her şeyi kontrol etmesi manasında mutlak bir idealist değil. Bence Hegel daha çok paradoksunu düşünürüm. Hegel, Mesela onun o çılgın, somut evrensellik fikriyle ne kastettiğini düşünelim. Benim için çok mühim bir fikir bu ve maddeciliğe doğru da yıkadım. Bu tartışma giderek ilginçleşiyor düşündükçe. Sorduğunuz iyi oldu. Son 30-40 yıl içinde iki egerimiz var bu arada. Yani öne çıkanlar bunlar. bir sağ kanatı gel. Liberalizm karşılıkları. TG'nin üretisinde muhafazakar devlet anlayışını bulanlar. İtiraf etmek Fasiz gerekir Fasiz ki hukuk felsefesine tasvip eden devlet fikrinde faşist bir yan var. Bir var organik bedenlerle yapılar vesaire. Kegel, Okay, benim bu görüşle ilgili öncelikle sormam şu ki bence Hegel'in devlet görüşü burada yatıyor. Çünkü Hegel aynı metinde başka bir şey söylüyor. Diyor ki bir toplumu ancak zamanı geçtikten sonra anlatabilirsiniz. Felsefe gri üzerine gri mu? E Hegel de salak sayılmaz bunun kendi felsefesi içinde geçerli olduğunu biliyordur. Yani onun burada söylediği, bu anlattığı devlet gelecek görüşüne dair değil. Zaten ortadan kalkmakta olanla ilgili. Diğer Hegel görüşüne geçersek sağcıları bırakıp devrimci kanat Bakunin ve Marx'a başlayan sol içi referanslar. Bunları konuşuyoruz zaten. Bunu atlayalım Şimdi son 30-40 yılda hiç başka şeyleri buluyor. Üçüncü bir hegel ortaya çıktı. Liberal hegel. Bunu savunanlar çoğunlukla Amerikalı ya da Amerika'daki Almanlar Robert Brandon, Pippin vs. Bu hegelin, bu liberal hegelin özelliği var. A. Hegel, burdan uyuyanlar tüm metafizikten kurtulmak istiyor. İddiaları Hegel'in bir büyük dünya sistemi sunmaktan ziyade tüm mümkün iddiaların, argümanlarının modelini oluşturuyor olduğu tasvirin yada. Hegel'in yaptığı sadece evrensel argümentasyon teorisi. ...gerçekliğe yaklaşılabilecek yolların teorisini sunuyor. Yani genel bir epistemoloji. Geleceği nasıl düşünebiliriz? Metafiziksiz bunu nasıl yapabiliriz? B'ye geçersek... Hegel'in temel Rek politik Rek görüşüne dair liberal fikir. Rek Karşılıklı tanımaya dayandığı söyleniyor Hegel'in politikasının. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin birbirini tanıdığı bir özgür toplu. Hayır. Bunları söyleyenler muazzam düşünülür ama karşı çıkıyor. Hatta belki de esas hedefim bu politik okuma. Çok derine inemeyeceğim. Ama Ben bu Hegel'in yani karşılıklı tanımanın Hegel'inin tamamen sulandırılmış ve evcilleştirilmiş bir Hegel olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım Hegel'in görüşü çok daha trajik tarih felsefesinin en son safhasında ortaya çıkan herkesin birbirini tanıdığı bir akıl durumu değil savaştı. Savaşın kaçınılmazlığı, gerektiği, ufukta duran buydu. Savaş hayvani bir vahşet manasında değil, olumsuzluğun, yıkımın, ercilleştirilemeyecek, sosyal düzenin bir parçası haline getirilemeyecek aşırılığı manasında savaş. Yine çok ilginç. Hegel burada Marx'tan çok daha madalıyız. Marx, Marx tarihte şiddetin rolü üzerine but düşünmüştür but ama thought, onun için okay, evet, şiddet hep araçtır. Evet, derim şiddet var violence, ama gelecekte bize uyum the içinde bir toplumla beraberinde getirecek. Hegel... Hegel çok açıkça görür bunu. No, sevdiğim Hegel budur. Diyor ki şiddet bu şekilde indirgenemez. Yutulabilir bir şey değil çünkü. Söz konusu olan yalnız politika da değil. An ansiklopedinin deliliğin antropolojisinden bahsettiği 3. bölümünün başında. Hegel Michel Foucault gibi gelir kulağı. But Diyor Hegel ki... Foucault, he says there that, uh, Şöyle söylüyor, deliliğin antropolojisində, asiklopeddə, hayvan ancak delilik tecrübesi aracılığıyla insan olur. Çok postmodern bir fikir, bir fikir bu. Bizi insan yapan şey e, bu mücadele, bu delilik tehnili. Burada delilik tam da üstesinden gelinebilecek bir şey olarak değil aslında. İnsan sen ateşle oynayacaksın diyor Hegel. Bir tür aşırılığın, tür fazlalığın var ve buna ihtiyacın var. Ve tüm medeniyette bu aşırılığa verilmiş bir tepki aslında. Freud'un Todesstrip'in ölüm etkisine benziyor. İşte birçok farklı düzeyde Hegel'in bu şaşırtıcı yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Bu da farklı bir Hegel var. Şüpheci. Tam da bilmiyoruz ne olacağını diyor. Önemli bir husus Bizim için, zamanımız içinde de çok manalı. Hegel Bence Hegel bakıp bize gülerdi. Çünkü acayip zıtlıkların zamanındayız. Zıtlıkların zamanındayız. <gülüyor> Komünizmin sonuyla beraber Fukuyama cennetine girdiğimizi düşünmüştük. Yine yani. de Artık hepimiz girdik. Şimdi çok daha keskin antagonizmalar içindeyiz. Bence Hegel bütün bugün ortaya çıkan köktenciliklere bayılırdı. Bu köktenciliklerin bir geçmiş sancısı olduklarını düşünmek yerine evrensel liberal projenin antagonizmalarından kaynaklandığını düşünürdü. MÜZİK Cumalı adamlar da çiçekle söyleşimize biraz harap ediyoruz. Kur'an dinleyeceğiz. Sinirme. Peki nasıl oldu da her zaman işler ters gidiyor? Bir duygunun peşindesin ve yakalamak üzeresin. hop, git. George Hegel bizim bu müsamahakar ve zevk düşkünü hedonist Batı medeniyetimize çok değer. Çünkü bu medeniyet işlemiyor. Hatta zıttına varıyor. Sanırım burada da yayınlanmış olan ve benim de çok hoşlanmadığım bir kitap var. Küfür İslam ve ile ilgili. Orada anlatıyorum. Biz Batı liberalleri için İslamcıların köklence fikirleriyle dalga geçmek kolay. Ama başka noktada var ki bizim hedonist Batı medeniyetimizde kontrol edilebilir değil ve saldırgan. Bakın, bu benim sıkça başıma geliyor, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ne söylerseniz söyleyin, kulaylıkla saldırgan, seksist, ırkçı olarak ilan edilebiliyor. Batıda ideolojik olarak giderek daha kontrollü bir toplumda yaşamaya başlıyoruz. Mesela, çok dias civic din bir örnek tam bir fundamentalist şey gibi bu muhtemeldi for bile ben bile bu konuda gelemiyebilirim diyebilir eminim siz de şaşıracaksınız ufuk kadar deep bu arada. birkaç ay önce you know ago, two big universities Columbia uh, ve no, New York eyaletlerine eyalet. çıkmış bir kanun bu Öğrenci, when two devlet memuru professional iki kişi eğer cinsel ilişkiye girmek istiyorlarsa bunu kamuya beyan et. come bunu karşılıklı bir özgür eylem olduğunu, rıza içerdiğini ilan etmek zorunda. Şu anda formlar dağıtıyorlar mesela. Yani doldurup imza atıyorsunuz. Eşcinsel evlilikleri yasalarından mı bahsediyorsunuz? Hayır hayır herhangi bir çift. Herkes kayıtlı olmadır, yani. Ve tabii ki işlemiyor. Tabii ki bu işlemi yok. Şunu you know, istiyorlar. Bir kadını Baştan no, çıkarmaya çalışıyorsunuz a woman and Kalkıp evet so, demesi gerekir. That's a partner left the say. O kanunlara aykırı. mesela. bir Fransız standırmıştım uh, bunu. Diyelim bir kadınla nazikçe konuşuyorsunuz, kibarca muhabbetlisiniz. Kadının durup çok konuşuyorsun, sus ve yapman gerekeni yap demesi çok sert olurdu. Belki çalışabilir ama belki her şeyi... Məhvədəcək. Diğer kuralda şu bu arada, yasağa göre, şu iki tarafın da hayır demə hakkı var, ben yokum bu işte, dəyəbiliyəsiniz. Tamam, buna karşı çıxıqlı değiliz. Ama bunun çok aşağılayıcı bir saldırganlık alanını açtığında itiraf etmeliyiz. Diyəlim, ben bir katını baştan çıxardım. Öpüşmeye çıkardık. Son o kıyafetlerini çıkardı <gülüyor> ve ben durup geri çekirdim. Yok daha istemiyorum. Daha aşağılayıcı ne olabilir? Yani? Buna varabilir <gülüyor> ya yani. Anlatabiliyor muyum? İşte ben politik doğrultuluğu <gülüyor> <gülüyor> atam da bu yüzden hep karşı <gülüyor> oldum. <gülüyor> hep doğru ifadeleri kullanacaksınız. Siyah denmesin. Afro-Amerikalı diyeceksiniz. Hegel gülerdi bunlara bence müsammakkar ve hedonist bir toplasınız ve sonuçta elinizde olan regulation. bir dizi düzenlenir teka ediyorum kendi ama bizim daha çok egelce analizlere ihtiyaç Hegelist ihtiyacımız var. Bu arada bir örnek daha. Uh, more more batıda so her türden tacizi karşıymış uh, gibi davranıyor. Çok hassasmışız viz. gibi. Bu da fıkra, fıkra değil bu arada. Bazı Amerikan ürünlerinde yükselen bir talep. Bir Klasik eserler be, içinde geçerli olmak üzere her bir sanat eserinin üzerinde tahrik edici uyarısı olması Columbia'da isteniyor Kolombiya'da bir olay mesela metamorfozisin bir okuması yapılacak ve içinde şiddetli bir seks tasfiri var seks anisi. kadın bunun onu travmatize ettiğini söylüyor mesela bir kitap üzerinde çalışacaksınız kitabın üzerinde bir işaret olması gerekiyor içinde şiddetli seks var Hassassanız okumayın. İşte topyekin kontrol böyle bir şey. Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı anda Avrupa Birliği'ne din eleştirisinin nefret suçu kategorisine alınması yönünde talepte bulunuyor. Bu da paradoksal. Saldıramaz, dalga geçemez ya da saldırgan herhangi bir uyarıda bulamazsınız gave a perfect answer. He says, I totally agree. bunu. Tüm kutsal kitapları yasağıyor. Look what the books are. En başta şiddetle hikayeleştiriyor İncil'e. Tamamen iyi şeyler de var diyorum. Ama çıkmaz yol işte. En çok ilgimi çeken bu en cömert, müsamahkar ve zevkten yana medeniyetin nasıl böyle bir çıkmaza çıkmış olması, varmış olması. Hegel'in ilgisini çeken kötü birisinin kötülük yapması değil. İyi niyetler taşıyan bir başkasının muazzam felaketlere yol açması. Bu yüzden Frankfurt okul hakkında sorduğunuz aklıma bu da gelmişti. Benim Frankfurt okuluyla sorunum bu. Adorno'yu tanıyanlara da sordum ama tam bir cevap alamadım. Benim Frankfurt'la alakalı kafamı karıştıran burada Stalinizm incelemesinin yok denilecek kadar az olması. Habermas'a bakın. If you read all of Habermas, Sartre, Sartre, Kuril mesela. Ha, bir zamanlar iki Almanya'mı varmış, anlar mısınız? Tabii ki senden komünist olduğumu söylemiyorum. Adorno, Horkheimer kesinlikle anti ve Amerika yanlısıydı. Tamam, ki Frankfurt okulu. Mark Kuzenin Sovyet Marksizmi kitabını biliyorum ama orada da yanlışça Kuşçev'in analizi var. Stalinizm eleştirisi yok. Oysa bununla daha çok ilgilenmeliydiler. Stalinism and this should interest them more because the true Şimdi hak, tam haklılar bir yandan, nazizmin ortaya çıktı ki söz konusu olan aydınlanma değil, tutucu bir devrimci proje Ama aydınlanma diyerek diyerekliğiyle ilgilenenlerin esas ilgi alanı sterilizm olmalıydı. Çünkü tam bir aydınlanma projesiydi. Evrensel özgürlüğü, kurtuluşu getiriyoruz vesaire diyorlardı ve dehşetle sonuçlandı. Why did that happen? E, Frankfurt'ta faşizm ve milliyetçilik üzerine bolca analiz var ama beni şok eden şey Stalinizm konusundaki cehaletleri. Çünkü bu tam bir felaket. Evrensel bir özgürlük ve kurtuluş hareketi nasıl oldu da toptan paranoya ve deliliğe dönüştü? So Benim kanaatim really o ki hala yeteri kadar iyi bir Stalinizm teorimiz yok. Yeni çıkan çalışmaları da okuyorum. Uh, ones... Stalinizmin o standart eleştirisine güvenemiyorum. Ben. Mesela you know this, like is called, neydi big big ismi? Büyük kitap Robert, Robert Conquest, Montefiore, Montefiore <gülüyor> falan. Çok liberal. Olan biteni tasvir edip adamın ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar. Ama içinde fikir yok yaptıkları şeyin. <gülüyor> Cevap benim için şöyle bir şey. Stanizmin gerçek korkmuştu kendi hayatlarını feda etmeye razı olmuş samimi insanların en nihayetinde korkunç şeyler yapmış olmaları. Bu konuda iyi. İyiden de öte, ikna edici bir teoriye ihtiyacımız var. Bugün de aynı sorunla karşı karşıyayız çünkü. Şimdi bu köktenciliklerden tartışmasından bahsediyorum. Bu örneği kullanıyorum. Afganistan'ı. Afganistan örneğini hep kullanıyorum yine kullanalım. Yaşım yetiyor hatırlıyorum. 40 yıl önce Orta Doğu'daki en açık fikirli İslamcı ülke Afganistan'da. East, the king who was Batı yanlısı bir teknokrat yönetiyordu ülkeyi. Kralları oydu. Güçlü bir komünist vardı ve din konusunda da hoşgörü bir ülkeydi. Peki, nasıl oldu da Afganistan köktencə radikal oldu? Dünya tarihine takılarak, dünya tarihi ağına takılarak, dahil olarak komünist darbe yaptı. Batı ajanları, Usama Bin Ladin harekete geçirdi burada Yani bugünün dini köktenciliği aslında bugüne dair bir olgu. Modern bir olgu. Çünkü global kapitalizmin gelişiminden dolayı. <gülüyor> Unuttuğumuz okay. bir şey daha var. Tabii ki IŞİD taraftarı <gülüyor> Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI 2 milyon kişiye potansiyel Hristiyan <gülüyor> köklenci teröristler damgasını vurup onları göz, gözetim altında tutuyor. Neden? Çünkü modern kapitalist içinde terörü üreten bir şey var. Benim için IŞİD öyle eski, ilkel bir hareket değil. Ultramodern bir fenomen bu. Modernliğin bir başka görünümü. Ve bunu anlamak çok önemli. İşte bu yüzden... Today, between... Basit liberal görüşün, biz bugün batıcı müsamakar görüşle ilkel ve dinci köktencilikler arasında yaşıyoruz önerisini reddetmedik. Hem de şiddetle reddetmedik. Şiddiye en ufak bir sempati reslemeden şunu söylüyorum. Antisemitizmin meşrulaştırılmasına least, kesinlikle karşı. We Sor karım bir felaket. Ama şunu da düşünün. İnsanlar bakın batıda nasıl her şeyi tiye alabiliyoruz. Şerli var text. diyorlar. Bir de soykırım üzerine ufak bir şüphe kırıntısı düşürecek no, bir metin kalemi almayı deneyim. Şakasını yapmaktan uh, uh, dahi bahsetmiyorum. Anında dışlanırsınız. Tamam her toplumun töhmet altında bırakılamayacak <gülüyor> kastas noktaları vardır. Ama özellikle liberal batı toplumun <gülüyor> en çok onlarda var. Bu noktada kullanmayı sevdiğim bir örnek var. Bir başka kitabında da bulabilirsiniz onu. Yaklaşık 10 yıl kadar önceydi. Taliban... Bamiyan-Buru heykellerini bombaladığında şoke olmuştuk. Şimdi onların yaptıklarını tabii ki kabul ediyor değilim ama aslında paradoksal bir biçimde Taliban'ın bu heykelleri bombalamasının sebebi bunları başka bir yaşamakta olan dini deneyimle paradaştırıyor olmalarıydı. Bamiyan-Buru heykelleri bombaladığında şoke olmuştuk. Orada olan bir dinin bir diğeri dövüşüldük. Biz Bamiyan heykellerini savunurken bizim için onlar kültürel anıtlardı. Bir dini öldürmenin en başarılı yolu, Çinler bu arada Tibet'te bunu yapacak kadar akıllı değiller, onu ezmek değil, ona büyük kültür abidesi muamelesi yapmaktır. Ah bayılıyorum sana çünkü artık ölürsün demek yani. Maybe Bu da çünkü net, dağba giderek görünüyorlar bunu. Çünkü hükümet oh, eski anıtların the restorasyonuna the ciddi bir para yatırıyormuş artık. Sahte ancak bu şekilde. Şey ancak, it, ancak it, böyle öyle olarak. Friend, Lassa, bir arkadaşımdan mesela, ya arkadaşımdan duydum yine mesela Lhasa'ya gitmek Lassa, istiyorum şimdi Tibet'e. Tibet Lhasa'da artık Kutsal Budist ilahiler seslendirildiğiniz karaoke vardır varmış. İşte bir din böyle öldürmüş, saldırarak değil. Alman idealizmini yeniden canlandırdınız. Bu gelenek radikal sol teori için neden önemli? Bir de şu var, bu gelenekten Hegel'in yanı sıra etkilendiğiniz başka filozoflar da var. Mesela Schelling. Felsefe tarihi için Schelling'in önemi neydi? İdealizm ve materyalizmin bir biçimde aracılığını yaptığı söylenebilir mi? Hegel'in diyalektiğine nasıl bir karşılık vermişti? Zira onun düşüncesinde ciddi bir dini damar da vardı. Schelling'de belki Walter Benjamin ile ilişkilendirebilecek Mistik, gnostik başka damar bulunabilir, evet. Schering üzerine yazdığım kitapta Hegel ile Schering karşısında bir bağ kurmaya da çalışmıştım. Ne kadar başarılı olduğum tartışılır. E bu, son yayınlanan kitabımda da, işte Naz'da Fichte üzerine bir bölüm var. Felsefenin nihai noktası, ucu, zirvesi, Kant Hegel arasında. Bu filozoflara gelene kadarki tüm felsefe bir tür hazırlık ve onların ardı da yorum. Nihai zirve bu ikisinin arası. Ve buradaki dört filozof da çok önemli. Kant, transcendental boyutu keşfetmiştir. Yani modern özde. Felsefe ancak Kant'la felsefe olur. Ondan öncesi gerçekliğin genel bir tasvir. Fichte ise epey sanmış bir filozof. Tamamen kendine ait bir çizgisi var. Schellingen ise orta dönem yazıları özellikle özgürlük üzerine risadesi, bilmiyorum burada da çevirmiştir herhalde, nefes kesici. Heidegger'e en imeti. Yani bu dördün arasında Kant, Şehling, Fichte ve Hegel arasında bir seçim yapmak çok zor. Seçim yapıq imkansız. Belli bir alanınız olduğunda four, belli seçenekleriniz vardır. Bu dört filozofun her biri kendi başına options. birer seçenek teşkil edebilir bu anlarda. Me, again, Benim için aşılamayan zirveler. Henüz ötesine geçebilmiş değiliz. İmkansız. For example, Damaseda hiçtan azdaki kuantum üzerine uzun bölümde kuantumu hegelian kategorilerle okumaya çalışıyoruz. Because the big Sevdiğim en büyük kategori, retroaktivitet kategorisi, Freuddən alıyorum. Şeylerin oldukları şey olmalarının nasıl da retroaktif, geriye doğru etkin bir biçimde olduğunu inceliyor. Şimdi, önce bir şey talihi gözükebilir ama içine girdiğinizde onun zorunlu olduğu ortaya çıkardınız. Mesela. mesela talihi bir biçimde aşık olursunuz ve ardından aman yarabbi, hayatım boyunca bunu beklemiştim dersiniz. Retroaktivite mantığı böyle bir şey. Şeyler ve şeylerin yanı sıra zaman geriye doğru hareketlidir. Hegel'in diyalektiğinin çekirdeği de bu. Hegel derinde duran bir zorunluluktan bahsetmez. Şeyler retroaktif olarak geriye doğru zorunlu olurlar. Mesela Hegel'in Julius Caesar teorisi. Of Cezar, Rubikonu geçebilirdi de geçmeyebilirdi ama bir geçme bu artık onun kaderidir ve onu tanımlıyor. Bu, insani yaşamda şeylerin nasıl talih bir şekilde zorunlu olduklarını tanımlayan çok incelikli bir diyalektik. Zorunluluk talih bir şekilde ortaya çıkar. Diyalektik görüşünün kalbi bu. Ki, başqa bir dönemdə, mesela işte geç dönem Schelling, e, gerçi diyerekliğe karşı çıkmıştı ama yanlış anlacaq <gülüyor> Felsefe tarihinden çıkan hüzünlü ders bu benim için. Gerçek bir diyalog yok, herkes birbirini yanlış okur. Bütün büyük filozoflar, diğerlerini feci şekilde yanlış okurlar. Aristotle, Aristoteles Platon'u anlamaz, Plato, Stoa Sto Maddecileri an, hiç anlamaz. Sonra devam edin Ortaçağ Orta Çağ felsefesi, so yani on. orada Aquino Thomas Aristoteles'i, Spinoza Descartes'i, Kant Leibniz Hegel, Kant, Spinoza, Descartes Kant Leibniz, Hegel Kant'ı anlamaz. Yani felsefe tarihi öyle büyük bir muhabbet sayılmaz. Dialogue. Daha trajik bir durum söz konusu olan. Ancak köylük anında yeni olanı görebilirsin. Buradan çıkan fikir Mesela Hegel, kan telistiresinde kesinlikle haksızdır. Heidegger'in Hegel hakkında yazdıkları çoğunlukla manasızdır. Bu bir şey. Çok trajik, i̇şte görülüyor ki yeni bir şey söylemek için önce bir kör olman lazım. Benim için bu noktada en önemli örnek Marx. Marx'ın Hegel eleştirisi tam bir saçmalıkdır diyerek ilk eleştirisi. Bu arada Hegel'e yöneltilen Marxist eleştirilerin, Ana motifleri tamamıyla Schelling'in Hegel'in eleştirisinde <gülüyor> bulunabilir olduğunu unutmayalım. Mutlaki eleştirisi, varoluş ve özgürlüğe yapılan vurgu vesaire vs. Esas felaket bence şurada yapıyor. Yapı sökümcülüğün hüküm sürdüğü son 20-30 yılda büyük felsefi konulara yaklaşmak <gülüyor> tamamen yasaktı. <gülüyor> Saat söyleme analizi olacak. <gülüyor> Əgər biz Derrida ya da Foucault partizana, insan ruhu ölümsüz müdür diye soracak olursanız, size hangi söylemsel koşulda, hangi anlam alanında bu soruyu soruyorsun diye cevaplayacaksınız. SONRA then David SORUNUN tried to ANLAM the network of meaning to CEVAP its meaning. No, that is KALACAK, HER would ignore the question. The relationship would remain outside. Always. Is there a soul in a machine? But does it have a Ama bence bunun sonucunda büyük metafizik sorular doğa bilimlere kaldı. Oraya kaydı. Kognitif bilimler, bilisayar bilimler, evrimsel bilim ve kuantum fizik. Şunu sorayım. Çok ilginç bir kitap olmamasına rağmen Stephen Hawkins'in zamanının kısa tarihi neden bu kadar başarılı oldu? Çünkü insanlar büyük cevaplar Arıyorlardı. Gerçeklik nasıl ortaya çıktı? Dünya solunumu sonsuz mu? Bunlar büyük metafizik sorular. Felsefenin de tekrar bunu yapmaya başlamasının zamanının geldiğini <gülüyor> iddia ediyorum ben. <gülüyor> Safiyane bir biçimde büyük felsefelere dönülmesi taraftarlıyım. <gülüyor> Siz bu konuda da badyu ile aynı hattasınız. Vardyla özel bir biçimde çok iyi arkadaşız yani, arkadaşımızın temeli çok özel ve talimlidir. Şöyle ki, ikimiz de Wagner müziği halindəyiz. Fanatik Wagnercılarıyız biz. <gülüyor> Amerikalılar başınıza sürekli bela açan arkadaşlara da şöyle bir şey söylerdir. Böyle arkadaşla kimin düşman ihtiyaç kalır ki? Badiu söz konusu olduğunda okay, ben bu are deyimi are enemies, tersine çevirebilirim. Badiu, like this, Badiu <gülüyor> benim düşmanım ama <gülüyor> böyle bir düşmanla kimin arkadaşa <gülüyor> ihtiyacı <gülüyor> olur Çok iyi düşmanlarız biz, <gülüyor> çok severiz birbirimizi. <gülüyor> benim her kitabımda ona karşı bir bölümüm vardır. O da bana karşı çıkar ama benim gibi doğrudan yapmaz, daha incedir. Geçen sefer Paris'te bir seminerdeydim. Badyo da oradaydı ve ölüm etkisi üzerine bir polemiğe girdik. Badyo bu etkinin varlığını tamamıyla reddediyor. Her bir ayrıntı da ayrı düştük. Ne ki konuşabildik. O beni takip edebildi, ben de onu takip edebildi. Yani felsefede ancak arkadaşlarla böyle seviyeli bir mesafe tutturabilirsin. Ötekiler mesela Derida'ya da hayranma ama ama hiçbir zaman bir bağ kuramadım onunla. Cumalı Adamlar'da Slavoj Zizek'le gerçekleştirdiğimiz söyleşinin kaydının ilk bölümünü yayınladık bu hafta. İkinci bölüm 28 Ağustos 2015'te yani haftaya Cuma. Herkese iyi sabahlar.